Modern sabahlar... Modern Sabahlar... Modern sabahlar... Radyo turası, ilk kalp insanlar, günaydın hepinizle. Yeni bir haftanın başında buluştuk yine. 11 Kasım 2013, Pazartesi sabahı. Enteresan bir şekilde. 11, 11, 13. Yani oradan bir espri yakalamayı düşünenler... <gülüyor> kötü gene e, zorlanmadan bir şeyler yaparlar ama... 11 Aralık'ta mesela 11, 12, 13 diye bir espri var. Bu espriyi beğenmediyseniz onu tavsiye ederim sizlere. Hoş geldiniz efendim. Espirilerle dolu maceralarla dolu bir pazartesi sabahı. Yeni bir haftanın başı artık serin ve giderek senin yiyecek bir haftanın başı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size stüdyoda ağırlamanın mutluluğu içindeyiz, gurur içindeyiz. Hoş geldiniz. Bir kez daha hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Efendim, ne demek? E, o ne demek? Fahirin bugün biraz e, hasta olduğu için sesi. Hiç, hiç yok, şu anda çok güzel sesin. Yine de kurcalamayı. Yine, yine de kurcaladı. E, öncelikle günaydın. Gerçekten öncelikle bu teşekkürler. Süper, <gülüyor> <gülüyor> süper oldu. Super oldu. Keyifli oldu dostum. Bu havaların soğuması galiba. Ben biraz şey yapıyorum ya. Benim yaptığım şeylerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, rahatsız bir düşünce mi? Ee, bakayım, ee, yo hepimiz üç aşağı beş yukarı öyle düşünüyoruz. Yani senin yaptığın şeyler yüzünden biz bunun geremesini çekiyoruz. Değil mi? O zaman, çekiyoruz. o zaman doğru. Şimdi kış lastiklerine ben henüz geçmedim. Arabada kış lastiklerine zaten geçmedim. Yani, hocam. kış lastiğine mi? geçmeyle ilgili olsaydı ben yaz boyunca kış lastiğini bırakmadığımda ne kadar işte bu senin, arada arkadaşın zaten, zaten bu da gösteriyor ki seninle ilgili değil. Benimle ilgili olay. Yani şimdi ben bu hafta kış lastiğine geçeyim diyorum ama. Yani istediğiniz Allah bir gün Oktay, var mı kışın yapma. başla. <gülüyor> Böyle bir çılgınlık yapma lütfen. İstediğiniz bir tarih var mı? Valla salı günü e, yap. Hemen yarın yap da hafta sonuna salı kadar günü olmaz. şey olsun. Salı günü geçişi şey otursun insanların kafasında. Salı günü zor olur. Salı günü biraz koşturmalı bir günüm olacak. Çarşamba olabilir ya da bugün olabilir. Valla Oktay o zaman. Yani bir, ise, bir, alternatif, de alternatif de vermiş olayım ben. Alternatif. Hadi bir çılgınlık çarşambaya düzelsin. Çarşamba yani. mı? Ver. Hadi valla Oktay. Hadi ya Oktay. Hadi Oktay. Yürü be oktay, ay, Arkadaşlar yapmayın böyle. Ben de, benim de bir yere kadar oktay, ya. herkes eline bakıyor vallahi. Yani düzelsin dediğin kış olacak ya. Kış lastiğine geçince. Kış lastiği ovalara <gülüyor> yayılır. Ben... İyi. Inç... Pardon ya ben. Bu sabahki bilmiyorum. bütün manikallerimiz <gülüyor> sizi de. <gülüyor> <gülüyor> şey yapacağım? <gülüyor> ay, ay ay. Aa ne var? Abi bu da burada kan. İsterse, canın İstersen canınsılsın. Bak çok güzel şekerlemeler falan var peki. <gülüyor> Bay ben... Fahir oyuncunun en çirkin bölümlerinden biriydi. Ege sesin. Değişik çıkıyor. Bu da haksız olduğunu gösterir. O yüzden lütfen evet, düzelteyiz yani, seni. Lütfen Kanka, benim değilim. anlamadığım şey radyoculukta yeni şey. Cebimde ne var? <gülüyor> sonra cebe geri koymak. Haşır uşur sesi duyunca paket gibi böyle. Dinleyicilerimize bir neşme oldu. Ha, onlara bir Dilerseniz şey biraz da Biraz da haber yapalım. diyelim. Evet, evet. Az biraz az da haber. yayıncılık yapalım. Cebimizde ne olduğunu. E, bütün Macaristan anladı. Tamam. E, Özür dilerim. Geçiyorum. Yayıncılığa geçiyorum. Ee, Tiger Woods biliyorsunuz hala ülkemizde... Gitmedi, gitmedi. Ya, gitmek ha, şimdi gitmedi ya. mi? O da ne? Gitmedi mi? Bir dakika sürmedi onun vurması? Ne bileyim mercan dediği gibi oldu o da Tiger Woods. Galiba artık ülkemizde. <gülüyor> ülkemizde Burası kalarak. Bu Türkiye'den yapacak. <gülüyor> yapacak. Ee, 10 Kasım törenleri aktarılırken Tiger Woods'un fotoğrafları da her yerdeydi dün. Tiger Woods'da saygı duruşunda. mi Aa ne kadar güzel. Valla öyle. Ee, ama yani Nasıl oldu? Ne oldu? Bilmiyorum. Bak başka olaylar da var. Ne şey, yapıyorsun Adana... Tiger Woods? Böyle şey mi? E, resmi bir konuk statüsünde değişik değişik yerlere mi gidiyor? Yok. Antalya'da golf turnuvası var ya. Dünya golf turnuvası var. Ha, oraya e, bitti Antalya'da galiba. şu anda. Kardeşim her tarafın zaten senin golf olmuş. Gelmişken Türkiye'ye niye bir de yine golf turnuvasına gidiyorsun? Aldın paranı koy cebine. Hayır. Git biraz gez. Disko'ya git. Bar'a git. Gitti zaten ya. Turnuvadan sonra büyük ihtimalle mesela nasıl gördük Serena Williams'ı dürüm döner ve elinde o benim favori olan gazlı içeceğimle. Doğru o, doğru. İki tanesini almış çıktı gelene. Ne güzel yakışmış. Evet, üç, üç tane bile alırdı bence. Tiger Woods'la turnuva bittikten sonra büyük ihtimalle gidecek mesela. <gülüyor> Gezmiştir. Kumluca'ya gidecek. Orada döner yeri, döner yer. <gülüyor> yeri var. Abi bilmiyorum. bir gider çeşmeye gidecek. uğrar, bir kumru yedirirler bence. buna. Çünkü çeşmemizin kumrusu güzeldir, yerim. Çeşme ters ters da kalır fair. Vallahi fark Zere... etmiyor adam oradan oraya helikopterle giden adam herhalde çeşme'ye de. Bir 15 dakikasını da ayırabilir yani. Tiger Woods'un ismi geçiyor ama tabii İsveçli Henrik Stenson, İspanyol Alejandro Canizares. Alejandro. Onlar da hep eşlik eden, bu saygı duruşuna eşlik eden golfçular olarak geçer. Uluslararası en önemli golfçular bunlar. En tabii. birinci golfçuları buraya toplanıyor. İlk yemiş. üç dünyadaki hiç kimsenin bilmediğini bildiğim için bu golfçular çok rahat konuşuyor. İlk üç bunlar. İlk üç belki... İlk 5 Geçen sene sadece 4. yüze düşmüştü Gomez ee, Bu yıl ilk 3'e tekrar yükseldi Benim adamım Gomez. Alejandro'dur Alejandro tek geçerim Ne affedersiniz Tiger ne Gomez de... puanlarda Gomez. Tiger ile eşitti ama Turnuva sayısından kaybetti 3. yüze indi Adana'da e, Başka ne olabilir bir puan olabilir Bir de delik var işte Bir de kafasında top gelmiş Bakıyorum ben gelmiş mi diye. Yok <gülüyor> öyle gelmemiş yani öyle bir durum yok. Adana'da 10 kısım töreninde e, Vali Hüseyin Avni coş. Hı hı. E, coştu adeta. Arabasına bindi. Önce devam etti sonra hıçla Aa, indi. Yani o haberi vereceksin diye bekliyordum ama lütfen o kelimeyi kullanma. Biz vali olmadığımızdan. Hangi kelimeyi? Gav kavası mı? Kavası kullanabilirsin. Kavas rahat rahat. Kavas bula. diyebilirsin. Evet. Zaten ama vali de... kavas demediğinden kavas diyerek valinin ne dediğini nasıl anlatacaksın? Vali kavas demedi zaten. Kavas dedim dedi. Kavas Kaya, demiş olabilirim dedi. <gülüyor> kavas demiş olabilir. Orada yavaş yavaş dedi. Yavaş dedim. Yavaş yavaş. Bir ihtimalde kanvas demiş olabileceğim demiş. Çünkü üstündeki koltuğu. Ben hakikaten <gülüyor> Gazetede okuduğum kadarıyla valinin açıklaması bu. Ben öyle bir kelime kullanmadım. Kullanılan kelimenin ne olduğu herkes biliyor zaten. Kavas demiş olabilirim. Yürüyen gezen adam anlamı. Bir de orada şey büyük ihtimalle şey <gülüyor> oldu. Kaka. Vali Bey. Kamera vardı orada. Gerçekten dedi. Ondan sonra valiliğe gittiler. Bütün sözlükleri getirin internet sitelerinden falan filan evet. o kelimeye yakın ne kelime var falan diye efendim bu var yani makul bir yaklaşık kavas olabilir. Kavas çok saçma evet. ama şansımızı deneyelim. <gülüyor> kavas demiş olabilir miyim? <gülüyor> olabilir. Bir tane <gülüyor> Maalesef tam Be sonuç veremiyoruz 5 5 puanı verildi ama 5 puan maliyet. puanı geldi bana ve bu 5 puan da gelecek dönem bir bakan olarak görebiliriz bence. Yürüyen gezinen adam anlamında kaba. Valla bence bu şeyde de çok fazla ben bir şey beklentiye girsin diye düşünmüyorum ya. Yani Bu seçimlerde mi diyorsun? Bu seçimlerde Hayır. bir beklentiye Anlamadım. girmesin. <gülüyor> Hüseyin abi ni coşama diyorsun. Hüseyin abi ni diyorum ya. Girmesin, diye. girmesin, pek bir beklentiye girmesin. Bilmiyorum zaten vali olabilmek Belki Plastik plastiption. Plastik show. Şeyin abi olması bir avantaj gibi -fix, geliyor bana. Eee bir de böyle bir şey var şimdi önümüzdeki dönem. Bir de evet öyle bir şey de var. Eee kalıcı Akıllı bir... bir tip. Yani o var, çok evet. önemli. Plastik şov dedik. Ee, yaşı bir miktar olanlar bilir herhalde bunu değil mi? Kimse bilmiyordur ya plastik şov diye Plastik şov. Valla insanlar benziyor. öyle kavas kavas. İnce kavas. Ya, şeyin aynısı. İnsanlar ne denir ona? Boş boş dolaşmak anlamında kavaslık mı denir? Hmm, boş boş gezme anlamında kavaslık. evet. Değil mi? Gezinen dolaşan adam anlamında. Gezinen dolaşan adam anlamında kullanılır. yapacaklarını biraz otursunlar araştırsınlar. Dö Neydi kavasın tam anlamı? Gezinen dolaşan adam. adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne demek ya? Ben de bilmiyorum demiş. Sözlükten onu getirdiler demiş. Daha önce hayatımda ben de duymadım. Aa, bakalım. Bir be de, ya, de açıklamaz da, Etrafımdakiler de çok sık kullandığımı bilirler. <gülüyor> Yürüyen... <gülüyor> Yürüyenimiz ağzından başka şey çıkmaz. Kavas ya, kavas yukarı. Yürüyen hizmet eden adam gizinen adam anlamında söyledim dedim <gülüyor> Ama şoför öyle diyormuş Dikkat et, kavas var orada. <gülüyor> Hızlı gitme. Köyde kavas da yaya anlamında da kullanıyorum. Burası kavas geçirdim mi diyorum. <gülüyor> Mesela pazara gittim kavas aldım. Onu daha değişik anlamlarda da kullanıyorum. Vali Bey bize kavas diye 3 cümle kursanız diyemedi tabii gazeteciler. E, tabi gazeteciler. Diyemez tabii abi. O sırada zaten gazeteciler değil polisler e, valinin dediğine bakıyordu. 10 kişiyi gözaltına aldılar. O, az. 10 kavası mı? Daha on doğrusu 10 kişi hakkında yasal işlem başlattılar. 10 kavas. Hemen oracıkta zaten şey olsaydı der. ...oracıkla oracıkta Nedir bu adamlar tereristlik mi yapmışlar? Tabii mi? Sadece örgüt, örgüt örgüt demokratik hakları olan protestoyu örgüt, mu kullanmışlar? Evet, örgüt terörü. Ya. Terörü. terör şeyinden büyük ihtimalle Bak Öyle yani sıradan bir demokrasi e, değil, demokratik zaten... hak olan gösterilerini yaptı diye kimse Ya ben sanırım olmaz. Böyle olsa 10 kişi olur mu? 10 kişi var. 10 kişi. Neyse. Bunu nasıl açıklıyorsun bana? 10 kişi. Doğru. Peki yani iki kişi yani. İki kişi olur o senin dediğin olsun. Evet, doğru. 10 kişi olduğu için terör olarak şey yapacaklar ee, böyle bir zaten bütün Türkiye bunu konuşuyor onun dışında başka ne konuşuyor ee, özgür ağırlık konuşuyor vali şey mi demişim yani ne? başka kelime valla atlamadım kravat diye arkadaşlar kravata döndüler dediler saçma geldi o da lütfen kabul buyurun efendim kabas onu diye. ne zaman onu acaba kim verdi o şey ya kendi ya, fikri acaba Vallahi kendi fikrinin... Yanlış anlaşılmasın. Yani o, o kelimenin yerine kavas dedim. Fikrini sormayacağım danışmanların. O kelimeyi <gülüyor> kullanmazsınız. <gülüyor> alelacele işte hızlı bir şekilde Kim? vallahi yardımcılarına ya. bağırmıştır. Helal olsun ya. Oraya yeni bir kelime bulun. Kavaslar diye bağırıp sözlük odasına göndermişler. Zaten hakkında. hemen Ankara yarımışlardır TDK'ya. Efendim böyle bir kelimemiz yok. Olsun olsun <gülüyor> ne olur ya hepim olsun diye Onu sözde koyabiliriz Bence yani o kim söylediyse onu danışmanı mı söyledi valinin, Aynı, Vali yardımcısı mı Esas onun yolu açık Onun onun önü açık garanti yani yani Bir şey İngiltere'de oldu bak şeyde e, İngiltere'de de bir gazeteci şeye e, Ne derler İngiltere Başbakanı Cameron Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünün Kraliçenin tahta çıkışı gibi kutlanmasını istediğini söylemişti zamanında ee, şeyde ne derler ona gazeteci de ancak bir geri zekalı bir savaşın çıkmasını e, kutlamayı düşünebilir diye böyle bir şey de bulunmuştu. Açıklamada orta geri zekalı demedim. Bayağı geri zekalı dedim diye de e, üstüne gitti. E, orada başbakan da gayet şey yani herhangi bir mahkeme vesaire falan olmadı bu konuyla ilgili olarak. Ne oldu? E, Nasıl sadece... düzeltti hakikaten? Gazeteci düzeltmiş mi onu? ben geri zekâdım. Çünkü mesela idiot diye ha. geçiyor biliyorsunuz İngilizce'de. Idi Idiot'ı düşünmüşler hemen. Bahsediyor. Kavar demiş. Ya o da yürüyen gezinen adam anlamında Kavar, demiş. Kavar. Çünkü biliyorsun nasıl ki yoğurtu biz İngilizce'ye falan da soktuk. Yoğurt. Her yerde yoğurt. Kavar everybody kavas. Her yer kavas. Johnny kavas diye de viski çıkacakmış bir tane. Yani <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'nız Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Yani sonuçta stüdyodan çıkmanın pek bir anlamı yok bu sabah benim için o yüzden Niye madem stüdyoda duruyoruz Valla bizi de gömdü stüdyoya gömdü Şuradan şuraya gidemiyoruz ya yani nefes aldırmıyor Namuslu adamımız sindiri bilgi acınca demek ki bu adamı şey yapmamak lazım Oktay Şşş. Bırakmamak lazım. Bir bırakmamak lazım. Şşş. Beni yalnız koma yani. Ben korkuyorum. Aynı stüdyodayım ya. Adam atak üstüne atak geçiyor. Geçen perşembe unuttuğum bir paket vardı. Acaba o yerinde mi diye bir umutla çıktım. Baktım orada portakal diye paketin yok, değil mi? Hı hı. Nerede İyi. unutmuşsun ya? Nerede burada mı? Radyoda mı? Unutmuşsun diye. Olur mu ya burada gençler var. Yürümüş gitmiş o da. <Gülüyor> tabii. Ben de ondan sonra Kavas kavas geldim stüdyoya oturdum. Vallahi işte kavas kelimesi de zaten elçilikte, melçilikte çalışan da anlamına geliyor bu arada. E, tam kemi... <gülüyor> kavaslar diyoruz o zaman. <gülüyor> Vallahi ben onu dememek için kendimi zor <gülüyor> tuttum ama <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle bakın e, elçilik veya konsol dostluklarda görev yapan Hizmet eden kişiler anlamına geliyor. Demek ki yani bunu konulanmada da herhangi bir şey yok. Rahat, yani yok. Bir, birkaç anlamı birden var yani Birkaç anlamı birden var tabii. Hatta banka, patrikhane, otel ve benzeri yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi anlamında da kullanılıyor. Koruma görevlisi de olabilir. O zaman vali öyle de kullanmış olabilir ya da gezinen adam. Bu arada 100. yılda kava susta diye bir yer varmış. Dinleyicimiz göndermiş bize. Aa sağ olsun ya. E belki, belki o zaman o kelimeyi bulmak o kadar da zor değildir yani. 100. yılda kava sususta var demiş. Zeynep Hanım. yapalım? En çok da herhalde kava sususta sinirlenmiştir buna. Yani bugüne kadar Beni ki... alet etmenin ne güzel bir Ya o, o ismi valinin kullandığı kelimeyle bugüne kadar eşleştiren kimse olmamıştır büyük ihtimalle. Yani herhalde canım. Şimdi bu yüzden kavo sususta din orada o yazıyı görünce insanın aklına valinin ettiği laf gelecek. Ayıp oluyor. Resmen Kavos usta ayıp oluyor. Evet, Kavos Usta ne ustası? Ne ustası olduğunu yazmamış Zeynep Hanım. Biz de Zeynep Hanım'dan yürüyen dolaşan şey. bir usta. Alın. Kaporta mı? diyecek bir şeyci mi? Ciğerci mi? Bir şeyci mi? Yalnız siyaset ne kadar gelişti? ya, Bir zamanlar bir şey bit yavrusu tartışması vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Nereden nereye? Bir, yani orada Hayır, mesela Mesut anlam... Yılmaz için kullanılmış Mesut bir kelimeyi. için kim kullanmıştı onu hatırlamıyorum da. Öyle demedim ben. ben. hatırlıyorum bit, kim bit olduğunu bit da yavrusu. kimse artık Civan mıydı? Yok yok ya. Ard de değil yok ee, bu Demirer'in prenslerinden biri olarak şey yapılan Bursalı bir iş adamıydı diye Cavit Çağlar Cavit Çağlar kullanmıştı Cavit Çağlar kullanmıştı, tamam. kullanmıştı. Cavit Çağlar Abi, dönemi evet. Cavit Çağlar dönemi tabii dönemi Çağlar kullanmıştı sonra da şey ben bir şey değil ki ya o kelime ne olacak demek falan yani o mesela anlamı üzerine şey yaparken burada tamamen kelime de değişik bambaşka. Şu anda evet. bambaşka bir yöntem bambaşka bir çözüm bulunmuş bir kere daha tebrik ediyoruz kendisini. Buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor. Neler olsun işte. Başı Cumhurbaşkanı vücudu muhasebeci. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir acaba? Rabatma. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı köşkünde sergilenen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları tablolarında Cumhurbaşkanlarının yalnızca kafa fotoğrafları gönderilince bedenlerini resmetmek için benzer kişilerin vücutlarını kullanmış Azeri asıllı İranlı ressam. Eee fotoğrafı size... göndermek ne ya? <gülüyor> vesikalık <gülüyor> fotoğraf mı? Tabii. Kafa için çektirdikleri vesikalık fotoğrafları mı göndermişler? E, vardır abi vesikalık fotoğrafı. Ya gönderilir mi? Boydan hiçbir fotoğrafı mı yok ya? Bu da A ne, ne yapacaklarını yani bilmiyorlar mu? ki. Bir de illa vücutlu düşünmemişlerdi yani. E, ressama gönderiyorlar işte. E tamam da ressamlar da genelde yüz yapıyorlar. Hani böyle portre yapıyorlar ya falan. Ya asacaklar şeye. Aslında illa boydan mı yani? ben bunu söylemeseydim sen anlayacak mıydın? Mona Lisa'yı düşün ya bu Mona Lisa boydan Sayın mı? Cumhurbaşkanının fotoğrafı değil ki yani <gülüyor> şeyi değil resmi olmamış yani benzetemem öyle demeyecektin yani baya bakınca Bayağı aynı bakınca yani. Aynı. Yine aynı. mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şey var bakınca yine George Clooney'ye benziyor benziyor mu benziyor yani o yüzden başarılı Yavat e, Soleimampur diye bir e, İran asıllı daha doğrusu Azeri asıllı İranlı ressam kafa fotoğrafları gönderince demiş ki ben, benim ben bunu bunun... yapamam demiş hayır demiş ben bunu yapamam tuvale yansıtmam için benzer kişilerin vücutlarına da ihtiyacım var demiş lütfen Hadi bunları da gönderin vücut da göndermişler kesik başlı bir takım vücutlar gelmiş <gülüyor> mesela Ahmet Necdet Sezer'in portresini Azeri bir iş adamının vücuduyla tamamlamış e adam nerede olacak zaten hepsi Azeri olacak Azeri bir muhasebeci Azeri bir iş adamı Azeri bir emlakçıyla bu iş halledebilir belki. yalnız Tek enteresesi bu arkadaş Tatar. Onun da, Onu da not edeyim. Onun Tatar. da annesi Azeri. Evet. Azeri <gülüyor> efendim. Hayır değil. Ay, Fari Korutürk ilk başta örnek çalışma olarak göndermiş. <gülüyor> o Tatarmış. <gülüyor> O tuttu. Uzun süre Cumhurbaşkanı'ndan ses çıkmamış makamdan yani. Ne diyecekti? Yani şimdi bütün Cumhurbaşkanı, ondan sonra Genelkurmay Başkanı ve hükümetleri gelenlerini alıp ne yapacağız? Bunları, fotoğrafları yapacağız diye. Herhalde uzun bir toplantı oldu. Büyük bir toplantı. Büyük bir toplantı. Ses da gelme. Acaba ne olacak? Anne şimdi maya tuttu mu tutmadı mı? En son toplantından maya tuttu. Sanki Frankestay'ın yapıyorlar. Valla biraz galiba ressam beyefendi, sanatçımız pek şey yapamamış. Çünkü şimdi ilk başta Fahri Koritürk'ün tablosunu göndermiş. Ondan sonra e, bir şey varmış. Köşkte böyle bir çalışma varmış. Hemen itiraz varmış. gelmiş. Bu vücut kesinlikle bizim <gülüyor> bilgiler. Kafası büyük de... olmuş. 3-4 ay sonra şey yapmamış, e, aramamışlar. 3-4 ay sonra aramışlar. Ondan sonra demiş ki kişileri tek tek tanısam daha iyi olur. E, demiş. <gülüyor> Ama sonra... baktım kardeşim ya demişler. Bir... <gülüyor> O Zaten kaç tane bizim e, Öyle Süleyman Bilal'den sonra 11 tane Cumhurbaşkanı oldu değil mi? Süleyman sonra, sonra sayıyorum ben. 9. Cumhurbaşkanı diye çok şey yapıldı diye. Sonra Ahmet Necdet, Necdet Sezer. Sezer oldu. Sonra, sonra Abdullah Gül evet, oldu. 11 tane resim yapacak. Onları tanısaydım. Yaşayan aile büyükleri varsa. Onlardan hikaye dinliyor. 10 tane herkesin vücudu da aynı olsun. Ne olacak yani? Şimdi, Bir de e, güzel mi çiziyor onu da merak ediyorum. Cumhurbaşkanı ben. göstereceğim ben size onu. Cumhurbaşkanı e, Abdullah Gül'le buluşmuş. Cumhurbaşkanı Tarabya Köşkü'nde 2 saat poz vermiş. Karakalem çalışmış. Ondan sonra... hatta ya, fotoğraf diye bir şey yok mu? Ara Güler gelmiş. İkisinin beraber İsterseniz ben bir fotoğraf çekeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı bu kadar meşgul etme dememiş mi yani? Ondan sonra bayağı bir uğraşılmış. Yani vücutlarını oturmak, oturtmak içinse benzer kişilerin vücutlarını kullandığını demiş. Mesela Süleyman Demirel. Vücut... Süleyman Demirel ile buluşma şansı var mı? Ee, var. Var. Var doğru. <gülüyor> gelsin Ankara'ya ondan sonra otursun. Ama da, esna, da dönemindeki şeyle haliyle. Evet, Eski gelsin. fotoğrafları çıkarsınlar en azından. Öyle o günlerden kalma birkaç fotoğrafla. Yahu bana verin ben internette bulayım kaç tane fotoğraf. O kadar şey değil Adam abarttıkça abartmış. Hakkı abarttıkça o. abartmış güleminin vazifeyi. Valla rol <gülüyor> kapmak için. <gülüyor> Çok şey yapmış. Bayağı uğraşmış. Önce fotoğrafları birleştirmiş. Süleyman Demirel için mesela şirketimizin muhasebecisinin vücuduna bir muhasebeci olan <gülüyor> Ahmet Necdet Sezer için de vücudu falan filan ya öf yeter ya pardon da bu ressam dediğin adam bir şeyleri de hayalinden tamamlayamaz mı ya illa birebir ben bak çünkü benim bildiğim iyi ressam bakmadan çizsen <gülüyor> <gülüyor> Belki port... hiç, hiç bakmadı. değil de ne? E, vücut, vücut, mu? Vücut çalışı. E, böyle e, bir şey yoktur ya. Body Kendi bili. kafasından yapsa bakarak, şey mi diyecekler. Bakarak ol demişler. Yani e, Sayın Demirel biraz şey yapmışlar. Tıknaz yapmışlar. Halbuki daha uzun bir 30 santim daha vardı diye ne ressatmış Bu arada bunlar gidiş gelişten para mı alıyor acaba şey mi? <gülüyor> Gidip gelmeli tabii harcırahı var ondan zaten ya. sürekli yaptığı şey. Burada taşlar taşlar şeyler resimlerde bu. Tablolar. Ha, bak hadi. çok güzel. Tablolar olmuş. da bu şekilde. Da, ellerine yani, sağlık. Söyle, söyle söyle söyleyelim olmuş yani olmuş. Ahmet Meclis'iz sezere bakıyorum olmuş Abdullah. Oh, da hep olmuş. yanlarına tik atıyor. Bazısı olmamışların üstüne çarpatıyor. <gülüyor> bitmiş mi şimdi. Yoksa? Bitmiş bitmiş bitmiş. Ama işte vücutlar şey orijinal değil. Tablo orijinaldi, vücutlar orijinal. Benim de canım o sıktı. Şimdi ben o tablolara muhasebecinin, vücudu, muhasebeciye bakıyormuş gibi hissettim. Evet. Bütün bizim şeyimizi... Keşke söylemeseydim. Allah okta. Keşke bunu yapmasaydım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. burası Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Tıp fakültelerinin eksiği nedir diye sorsam siz marş, ne dersiniz? marş. Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Var Tıp Fakültesinin maşallah. Tıp Fakültesinin aynen. hiçbir eksiği yok. Maşallah tam gaz devam ediyorlar. Helal olsun diyoruz tüm arkadaşlar. Helal olsun diyoruz ama yine bir eksik bulunmuş. Müfredata girecek dersler var. Yeni dersler. Aa, önemli aslında. Tabii, yeni dersler var. Ee, reiki. Akapunktur, bitkis akapunktur. Bitkisel ürünler. Yani Bu herbal. Bir mitkisel dediğin herbal ürünler yani. Bu alternatif tıbbı da tıp eğitimine mi katıyor Tabii alternatif tıp uzmanı doktorlar eğitilecekmiş bundan sonra. Nerede? Ee, i̇şte fakülte. Ülkemizdeki Ülkemizde tıp fakültelerinde. Hmm. Eksiği olduğu tek eksiği evet. olduğu için. Şifacı dediğimiz... Şifacı dediğimiz... Şifacılık bölümünden mezunum. R2. Hacettepe Tıp Fakültesi R2 bölümünde mi? Hayır, R2 kürsü. Ben gelmiyorum, evden çalışıyoruz biz. R2 kürsü. <gülüyor> Hocam, şifacılık bölümüne diğer zorunlu dersler var. Sadece Hayır, R2, R2 ile kurtaramıyorsunuz. R2 kurtaramıyorsun. düşün mesela, alternatif diye düşün. Alternatif. Saat 6'da düşün. herkes şey olacak, R2'nin başında olacak, evinde. Tabii canım, online. R2'ye hemen herkes bağlanacak hocaya. 2011 yılında yürürlüğe girmişti. Ee, bir yeni... Kanun hükmünde kararname. Bu alternatif tıp uygulamaları da bakanlığın görev alanına girmişti bu e, kararname doğrultusunca. Ve işte önümüzdeki yıl başlıyor. Dersler konacak yani tek tek. Artık e, bizim yani hastaların ihtiyaçlarına göre belirlenir? Yoksa düşünürler, doktorlar... Ee, e şey de yapsa o zaman bel kutu ve cep telefonunun numarası vermesi de olmasın lazım o, o, ilk o ilk ders ya ilk ders ilk 101, o 101 diye o giriş çok güzel ya böyle hoş geliyor bir tane duvar olacak <gülüyor> çocukların eline bir tane boya verecek buraya Bel fıtığı yazın ve telefonunuzu evet, evet. yazın bakalım okunaklı yazıyormuşsunuz. O da alternatif tıbıma mı giriyor? Tabii tabii. Alternatif tıbbın tanıtımına mı giriyor o Yo, Hayır da? tabii o sonuçta ilk şey ya adını soyadını yazmak gibi bir şey o. Şimdi doktorların mesela en çok esprisi yapılan şey nedir? Yazılarının okunmaması. Hı -hı, hı -hı. Ama orada falan. telefonun orada okunması işte, lazım. Evet yani çünkü arabayla geçiyorsun bel fıtığı altındaki numarayı okuyamayan lazım. Net bir şekilde okunuyor olması lazım. Hatta aslında bu giriş dersi değil ya. Biz onu yanlış biliyoruz. Mezuniyet dersi. Mezuniyet mi? Tabii. Mezuniyeti eğer bunu yazabiliyorsan mezun ediyorlar. çünkü. 200 metre öteden okunabiliyorsa cep telefonunun bel fıtığının altında. Bel fıtığı sabit, bütün öğrenciler kendi numaralarını yazıyor. Hemen alıp devam ediyorsun. Al diplomatını yazan, okuyan gelsin, alsın diplomasını gitsin devam etsin. O zaman aynı. bu çok faydalı bir şeymiş. Çok iyi, çok iyi şifacılık bölümleri. <gülüyor> çok bölümle faydalı de. bir şeymiş ya. Ha, zaten bizim geleneksel... Bence kara büyüğü de koysunlar oraya. Karabüyü zaten da, Şimdi de son senemizde karanlık sanatları Kara Karabüyü şey mi olur seçmeli mi olur yoksa zorunlu ders mi Zorunlu olur. ders ama tabii ki çok şey değil mesela kısmet bağlama, papaz büyüsü vesaire gibi yani son derece geleneksel ilk etapta hani giriş şeyleri eğer uzmanlaşmak istiyorsan. Yani onu... güzel sanatlar olduğunu biliyorsunuz da karanlık sanatları bu kadar oldu. tepkisiz. Tepkiniz dürüst. var. Tepkiniz var yani. Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp alternatif uygulamaları. Alternatifi doğru düzgün okursa Oktay. Herkes... Alternatif natif. Çok teşekkür ederim. ederim dili bozduğum için. Ee, bunlarla normal şu anda var olan sisteme yardımcı olacak bir takım şeyler gelecek. Çok, çok, çok teşekkür olsun. ediyoruz. Ee, ben hemen e, herkesi sevindirecek. Biz de nemalanacağız inşallah. Kaç para olduğunu çıkartırız yani burada bir takım değerler nemalar. Nemalar mı dağıtılıyormuş. Nemalar dağıtılıyor. Şimdi... Neydi o dağıtılan ya? İnternet K ödemeleri, ödemeleri mi dağıtılıyorum? Boptay nasıl unutursun K K İnterneti çok kullanmıyorum son günlerde. Ondan herhalde. Çünkü açılış sayfan yapmıştım ben en sonunu. <gülüyor> K ödemeleri sayfasını. Lütfen. Ee, evet, hisselerini usta. perşembe günü halka e, açtı. Hangi firma? Hangi şirket? Twitter. Tivata. Tivata, Tivata evet. açtı. 18'den açtı. 26'yı kapadığında. Bayağı iyi. Bayağı iyi çocuklar. Ee, ama tabii ki burada hepimizin emeği var. Hepimizin hakkı var. Varanı yoğunun sat Twitter'a gir diyorlar. Valla yani herkesin hakkı var. Benim bir arkadaşım öyle şey yaptı. Ne derler? He. Ne yaptı? Twitter'dan hesap açtı her şeyi <gülüyor> satıp. E, doğru da yaptı. Çünkü güzel de bir para yapmış yani. E, ama Twitter bunu tek başına yapmış gibi ne malanıyor? Aman efendim şu kadar hisseler gitti. Orada affedersin. Senin, Yok canım benim, açıkladılar ya kaç, oksayın, kaç milyon Üyemiz oldu abone kullanıcımız oldu Abone falan kullanıcı falan. hepsi yapıyor Hepsi söylendi 230 milyon gönüllü çalışanı Var yani öyle diyorlar Biz sizi çalışanımız olarak görüyoruz Siz. Yok ya Dedim sen kimi kime çalıştırıyorsun ya köpek Aman demedim kavas dedim kavas demiş olabilir <gülüyor> sevgili insan ben yani. onda kavas dedim kavas kavas dedim Kepenk ondan. demiş olabilir misin Faik. Evet yani Kepenkleri tüsme, açtı, tüsme açtı. çalışan tüsme. ya bizde kepekleri açtı. açtı o anlamda Mesela, kullandım kepek dedi. dedim ondan köpekler sonra, dedi. sonra e, sen bizi bir, it gibi biz çalışalım bu İT dedi. IT, it, it, it, it dedi yani. IT dedim yani. IT, it. it. Bilgisayar nedir? Bilgisayar it. IT hepimiz bilgisayar biliyoruz. Bilgisayar ortamı. İnternet, biz, internet biz, biz çalışalım burada afedersiniz. Hayvan gibi çalışalım. Çok özür dilerim. Oradan birileri paraları lakır lakır hortumlasın. Hayır. Herkesin fiyatı çıkmış ne kadar kime? Ver? Bieber, Justin Bieber. Eğer merak ediyorsanız söyleyeyim. Evet. 20 milyon dolar borcu var daha şimdiden. Ha bilgisayarı açtın. 20 milyon 20 Aa, bizim milyon. değil canım bizim bizim borcumuz yok. Bitir şey, Justin Bieber alacağım olan için borcu. kurt adam kurt adam olacak Bir, Ünlümüz kimde? Selçuk Ural. Selçuk Ural. <gülüyor> Selçuk Ural Hakan Ural'a. Valla ben Justin Bieber değil de Selçuk Ural'dan korkarım. Vallahi Selçuk Ural Bakar takipçi sayısına ondan sonra Alacağı için kurt adam olduğunu biliyoruz çünkü Selçuk Kural. Alacağı şey, için kurt adam olma özelliği var. Özelliği var. O özelliğini hayata geçirmesi an meselesi. An meselesi. Çünkü yani torunu var, çocuğu var. Yani, canım. Bakması gereken Barak Obama'ya 5 milyon dolar borçları var. Hani Barak biz Obama de... şey yapmaz. Param verin, param verin demez. Hiç canım. Hiç belli olmaz o Der, Yani derde. Lezzeti yani. demez. Yok da yok başkanlığı bitiyor yoktan sesi minicik. Yarın öbür gün çocuğu, iki çocuğu var abi. Onlar üniversiteye gidiyor abi. Ya açıktan demez. Açıkta dert olmaz. Ha üniversitede okuyacaklar abi. Canım benim. Ee, o yüzden kusura bakma ben de Sevgili şey yapıyorum. Şeybizler çok özüzeyiz. Bazen başka kişiler içimize giriyor ya da yani. biz onlar içine giriyoruz. Evet. Bu çeşit çeşit herkes bir karma karışık kozmopolit bir dünya alıyor. Doğru evet. gerçi onun da çocuğu var ya. Yani, Aynen. Ucu bize de dokunsun. 3-5 dolar. Herkes parasına sahip çıksın arkadaş. Çünkü bunları almıyorsun. Biz 3-5 dolarımızın peşine... Ne zaman dağıtılacakmış peşini... onlar? K-Odemenin sayfasında an... açıklanır mı? Twitter'de... Ben tekrar internete girmeye başlayayım mı yani? Twitter slash k <gülüyor> Ama eğer Türkiye'den görüyorsan... Orası Türkçe mi? Haa, e, Türkiye'den. Türkiye'den. TR, TR adresi de var. Tamam. k ödemeleri k, payments, k payments. Nokta. uk <gülüyor> Yani UK olanı da var. O, o. Yani ben, ben nereye gireceğim Fahir onu soruyorum. Sen, yani, abi İngilizcem hangi... yeter diyorsan UK'ye gireceksin. Hayır o sadece İngiltere'deki şeyleri veriyordur. İşte hayır orada Twitter. Twitter diye Orasını yazılıyor. Orasını anladık Fahir. Slash'ten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sonrasını söyleyeyim. K odameleri. Tamam nokta. Nokta. Kom. Gov. Gov mu? <gülüyor> Gov. Resmi bir kuruluş sonuçta. Gov.tr. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç güven vermedi faire. Vallahi valla dosta kitabım... güven, düşmana korku saldım bence. Ya işte oradan gir. nokta.com'dan gireceksin ya. Hesabım, ya nokta.net ya nokta ya.net.oktay. Sen ikisini de dene. Hayır. Bir şey değişmiyor. Vallahi vallahi bak bizde çıkarsa nokta bizde vallahi idare olurum. Çünkü bütün hepsini söyledim. Bir tek biz Vallahi darılırım olurum Oktay. Gözümde vallahi şu anda. Şey canlandırdın. Kara pazartesi. <gülüyor> Kara pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> Kara pazartesi Senin bütün haleti ruhyen bana naksetti. Yani senin o bir saattir buradaki panik atak, sağa sola saldırdığın ruh halinin dalgaları... Neyse çekmecede portakal suyu buldu da rahatladık. Rahatladı. Bayat Rahatladı ama. mı? Rahatladık mı? Arnavutluk meclisinde paralar havada uçuştu. İşte Arnavutluk no. ne kullanıyor? Para olarak yani birim olarak. Arnavutluk. Tiran. tiran mı? Ne kullanıyordu ya Arnavutluk? O senin dediğin, bana Arnavutluk'la ilgili bildiğin Arnavut Arnavutciğerin... 5 tiran mı? Kaç bana bu 5 tiran mı? Arnavut... İnat etme. <gülüyor> Sen inat etme. <gülüyor> Gel bir ciğer yiyemem. Ye. İnat ye. etme, yemem. Arnavutluk sıkacağız. <gülüyor> Altılıydıli inatlar. <gülüyor> Neyse. Ne olmuş Arnavutluk? Neyi lan? kullanıyor ya Arnavutluk? Para ne kullanıyor? Lek, lek, lek mi? lek, lek, lek. lek. Onun hatta şarkısı da var. Ne o? Ama söylemeyeyim mi? Şey söyle, söyle. söyle. Zaten kara pazarttın. Lekkin velediştiri diye şarkısı var onun. Var Çok mi? hareketli de bir şarkı. Ee, şimdi anlamadım. Ver ver de Ben size söylemeyeyim dedim. <gülüyor> Derin nefes alacağınızı Dedim dedim dinlemediniz. Ne, ne oldu şimdi? şimdi? Ay 4-5 tane yere uğramadan bir şeye ne bakamıyoruz. Mi? Oh be. İşte bir şey, anlamı Arnold... şarkısı. İnat etmekte hadi evet. Ana muhalefet milletvekilleri para gözlülükle suçladıkları para gözlülükle suçladıkları başbakanı ceplerinden çıkardıkları paraları havaya saçarak Para gözlülük protesto. diye bir şey yok be. Suç Abi, yok. Suç. Efendim suç para göz. Para gözlükten içeride. <gülüyor> para göz. Para gözü varmış. Yani eee şey ya aynı zamanda dolan... nasıl baktığımı görüyorum. Evet. Yani. Herkesin gördüm. Ee, başka şeyleri de var. Başka eleştirileri de var canım. Yani bu para gözlülükten ne, dolayı. Ne? Misyonet olmasın <gülüyor> Ve Kadir Sinan Suriye'de kimyasal silahların imhasına dair Arnavutlar teklifi ile alakalı. mı bunu konuşuyorsunuz. Tabii canım. Konuşuyor. Tabi onlar da konuşuyor. Biz dünya meselesini kimyasal silahları? Gelin burada imha edin diyor Evet şöyle. yani bu bu yüzden. E, hani... Arnavutluk'ta mı imha edin diyorlar? Arnavutlunun zaten en büyük gelir kaynağı imhacılık Yani bu, bu or bu konuşuluyormuş. Bu da tabii ki Amerika yapacak bunu. Amerika para karşılığı yapacağı için para karşılığı bu yapar mı diye muhalefette başbakanı <gülüyor> bu var başb ya her şey yapar bu <gülüyor> başbakan. Ramay'ı protesto ediyor. Nasıl protesto etti? İşte meclis kürsüde konuşurken cep para çıkarmış. İşte <gülüyor> bozuk para şey yapmış. Aranı muhalefet partisi galiba genel başkanı bu. Evet lideri. Ee, ramanın önünde başbakanın önünde e, bir, kı bir kısmını önüne bırakmış galiba o bıraktıkları gerçek Hı. bundan sonra cebinden çıkarıyor onları da böyle şey diye yaparlar ya düğünlerde ha, saç, saç saç öyle valla hepsini atmış. meclisin her tarafı para olmuş bir anda monopoli parasıymış ama Yok gerçek para galiba. Gerçek. Para e tabii şey E gibi. demek ki muhalefetin de durumu iyi orada. İyi yani bir de çok para eğer Arnavutluk parası <gülüyor> neydi lek miydi nedir? Lek. Lek. lek o kadar değerliyse şey yaparsın yani bizim eski dönemden kağıt Anca kendini kurtaracak düzeyde bir şey varsa. Ama sonra şeyler meclis televizyon kapattıktan yerlerden sonra... televizyonu kapattıktan sonra. yerlerden televizyası mı? O Azerbaycan TV'ye bağladı anında. Kafam karıştı. <gülüyor> ana Ondan... kafam karışıyor. <gülüyor> Ondan sonra hemen ana muhalefet partisi milletvekilleri toplamış. Tekrar başkanlarına götürmüşler. <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> Çok Seçimler iyi hareketi. var biliyorsunuz. Yerel para, orada. Lazım, orada da para lazım Tabii orada. Tabii sen bir protesto yapıyorsun sonra mahvoluyorsun. O bütün, olmaz. Bütün partinin parasını dağıtmış. Hem öyle isimler. bir de tek tek saymış lider. Ana Muhalefet Partisi lideri. lideri. Güven olmaz çünkü demiş Kim bundan. daha çok getirirse onun adaylığı garanti diye. Öyle evet, bir şey yapmışlar. yemin ediyorum parti lideri Siyaseti... özellikle Arnavutluk'la çok iş yaparsın. Se... Arnavutluk mu? Sadece Arnavutluk mu? Yani tek Arnavutluk'la başlarsın. Yolun açık. Yavaş yavaş bütün Balkanları ele geçireceğini düşünüyordum. Aa, helal, hukuk, olsun, Oktay helal olsun otel emirci, helal olsun. Naktan toplamışlar Toplamışlar cebine tekrar koymuş, parti şey yapmış. Protestimize bitiriyor. Karoselin arkasından atlarken şey çarpmış karoserin arkasında. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler farkında değilsiniz ama çıkarken son bir buçuk dakikasında aynısını yapıyorduk. Yeterli. Orada çok şey yaptın da yani o çok iyi gidiyordun da abi. abi kafa döndüne çıktı. İki kişi döndü. Nereye? Tıs tıs. Sevgili <gülüyor> Nijay, biz de anlamıyoruz. <gülüyor> ben biz son... de takip edemiyoruz artık. <gülüyor> o oldu. Evet, yemin ediyorum var ya. <gülüyor> ha, çok özür dederim. Keşke biz de ben sizler gibi diye bir düğmeyle kendimizi başka bir radyoda bulabilseydik ama olmuyor <gülüyor> olamıyor. Ay varise karşı yüzün ve koşun diyor doktorlar. Karşı bana mi? demiyor herhalde bunu. Kime diyor? E bana varis var var çorabı. Varis çorabı dediler bana. Ben de bana var, varis çorabı denedi yalnız. Bende varis yok demeyin. Her 5 kişiden birinde ne var? Varis. Varis var. Ramazan <gülüyor> devası varis. Uzun süre ayakta duran, 3 güne bir ayakta duran, duran, bizlerden bahsediyor. Evet. Ya da hareketsiz yaşayan. Yani ben ben başlıyorum. Ya benim hareketli hiç ben yok. Arkadaşım benim venöz yetmezliğim var. Rica ederim. Varisim kendimden Bakayım. bir şey de değil. Bakayım. Evet, sende venöz yetmezlik var. Fire. O senin başka. O benim terbiyesizliğim. O senin e, konun başka. İnsanlara e, bu şekilde etkileyen varisten kurtulmak için yüzün, yüzme, koşma, nerede Yürüme, oplama. Bisiklete binme. Bisiklete binebilir Bisiklete binebiliriz. Bisiklete veya bisikletle binebilir miyiz? Hayır, bisiklete, bisiklete binebilirsiniz. Otobüs, minibüs ve ambulansa Hı. binebilirsiniz demiş. Veya security. Yani orada da security <gülüyor> çarptı <çağırırlar>. önemi. <gülüyor> ve demiş, soğuk suyla bacaklara bol bol <gülüyor> efeleme. Efeleme? Hayır, ne yaptıracaksınız? Pansuman ee, soğuk, soğuk suyla. Şeyi al, o baş, başlığı, Maşaj. Al. Maşaj. başlığı alıp soğuk suyu tuttuğun Hı. zaman bacağın ne almış oluyor? Seşarj. Isı mı? Koyalım. <gülüyor> bir dakika o kelimeyi benim sorduğum şey. Onu tuttuğun zaman bacağın ısı alıyor. almış oluyor. Isı alınmaz. Nasıl verir? Biri... Nazar almış. Zaten çiz. Isıyı çiz. Nazar almış, ne almış oluyor? O başlığı tutuyorsun, bacağı tutuyorsun. Bacağım. Nazar almış o Cık, Değil, o da olmadı. Bacağın bir şey alıyor ama ne alıyor? Ne almış oluyor? Bacağın... Gönül almış. Başına tutarsan... Bir Kavas. Kavas mı? Çünkü yürüyen, elçilikte çalışan ve başa, bacağı tutulan demek. Kavas mı? Doğru. Evet. Kavas almış oluyor. Soğuk suyla bacaklara bol bol kavas yapın demiş. Yani duş, duş. anlamında kullanın Bacaklarınıza duş. Ulan girmişken her tarafımı duş alayım. Niye sadece bacak? Evet, kafayı yıkamakla... Ya kafaya işte, soğuk su yapma diyor. Titrersin o zaman. Aa, Sabah bütün mı? vücudu sıcakla yıka. Ek bacaklara ek. soğukla kavas yaptırın. Çivileme ya. Çivileme yaptırıyorum abi. Yani şöyle yaptırıyoruz. Kış geliyor hazır. Ne yapıyoruz? Bünyemizi hazırlamak için soğuk dışarı çıkacağız. Belki kışta kar yağdığında karda beleneceğiz, öpeleneceğiz. Bu da bize bir, bir havası olacak. Bir, bu da bize bir, hakikaten bir havası olur gibi geliyor. Bir bu arada saktır. Muammer Güler'in açıklaması varmış. Okudunuz mu? Duydunuz mu hiç? Neyle ilgili? Gayret Valiyle ilgili mi? Evet, valiyle ilgili. Ne demiş? Ya yani yakışık almadı falan filan diye böyle bir şey. Dur bir dakika bulayım ben size. Neyse şişti şimdi. Çünkü neden? Şimdi. Muammer Güler e, Sayın İçişleri Bakanı kendisine bir tehdit olarak görüyor ondan. Ya ondan e, da valilik. olabilir ya da şey Çok özür dilerim yani. Ya o da valilikler. Art veriyorum mu bilmiyorum Alef, ama. Ali Selenk yani. durumu mu diyorsun? E tabii şimdi yani önümüzdeki dönem güzel İçişleri... bir şovla girdi adam. İçişleri Bakanı İçişim. olabilir. Yani olmaması için Adana hiçbir var. neden göremiyorum. Ama ben. açıklaması olabilir da... bütün valiler olduğu gibi o da olabilir. Yani yakışıksız bir ifadeydi falan filan demiş. yapılacak araştırılıyor falan. Gerçi araştırılacak ne başladı dana gibi video var ortada. Ruh halini mi araştırıyorlar hangi ruh haliyle? niye de öyle dedin orada? Bilmiyorum o anda bir sinir açik. Açıklamanın içinde o ihtinada. Ondan ya. herhalde. İçişleri Bakanlığı açıklamasının içinde şey de olsa daha güzel olurdu. Özellikle de kavas diye saçma sapan bir savunma <gülüyor> yapması bizi rahatsız etti. Ya bir, Onunla bir günden bir, bir güne de tamam. Hani yani birisi de çıkıp şey demez mi ya? ya tamam boş bulundum böyle dedim. Ya o anda çok sinirlendim. Böyle ortamadık. o sinirli tabii ki yakışmayan makamıma yakışmayan bir şey söyledim. Onu dedikten sonra bir şey yapması lazım. Ya, ondan gelmiyor. Tamam, bunun, bunun neticesinde de istifa ediyor. İşte Falan. O yüzden demliyorum. Bir, bir ettim bundan sonra sokaklarda kavas kavas <gülüyor> dolaşacağım mı demesini istiyorum? Sokaklarda gezen adam anlamında. <gülüyor> Sokakla <gülüyor> beraber kullanılmaz kavas. Zaten ot otomatikman sokak. Tabii, sokakta Sonra demedir. Sokakta gezen demedir. Orada şey, şey kavas, var zaten. Uzay yürüyüşü. Senin yani. dediğini demedi de var. Dedim mi? Senin dediğini demedi de sayın vali. E, şey dedi. Çok mağdur oldum dedi. Çok dedi küfür ettiler dedi. Çok küfür ettiler ona çinilendim ben okay. Yani orada yine şey olan mağdur olan ha, Valiydi. Kendisi. Neyse biz varisko dönelim. Evet ya, çünkü varis dedin vali geldi aklıma. Bir O'dan saatten kalıyor. daha uzun süre oturmayacaksın demiş. Kalkacağım. Eğer demiş, oturuyorsan, o zaman ben de kalkacağım. Oturuyorsan kalkacaksın <gülüyor> yürüyeceksin demiş. Eğer Bak en demiş, ne biliyor musun burada sinemada mesela arada bazen ona. kalkmıyorsun ya. Ha. Nasıl yiyeceğiz ama gerek yok falan Hayır, deyince çok çok oturuyorsun sert. ya. Orada Ondaki, işte o çok tehlikeli. 10 dakika ara dedikleri sanki babalarının altına. Orada zannediyorlar ki efendim frigo satsınlar. Efendim efendim mısır satsınlar. Frigo derken? Frigo buz, frigo buz, frigo buz, frigo buz. Frigo, frigo. frigo. O senin dediğin gazozdu falan. Ha doğru ya. Ama frigo da diye bir gazoz yok yani Var, bu arada. bazı yerlerde frigo diye. Neyse frigo, frigo diye. Ya onları evet. satış için değil. Bir, bir satış tekniği değil. Tabii. Bu. İnsanların sağlığı düşünülmüş İlk sinemiz sektörü başladığında. ilk zaten Charlie Chaplin'in ricasıyla başlamıştır. Bir ben senin Charlie Chaplin, Chaplin, Chaplin diyenlerin birilerini yerim. Chaplin, Chaplin. Chaplin, Chaplin, Chaplin, Chaplin bir de tikalikte bakayım Titanic. Ay Titanic. Titanic. vallahi oturuyorsanız oturmayın. Sürekli ayaktaysanız sürekli ayakta olmayın demiş doktorlar. Değişik bir hareketler yapın mı demişler. Yani gibi gezin diyorlar yani. Hani o yolda giderken kaldırımlarda gördüğümüz spor aletlerinde garip hareketler yapan insanlar görüyoruz ya biz sabah gelirken. Evet. Onlar doğru yapıyormuş demek ki. O Ortaya çıktı. Tabii canım ne Garip garip hareketler yapın demiş. Garip değil. Esas Birilerine garip gelen görüyorlar tırnak içine çok güzel çok güzel. O yüzden e, so, soğuk su ile demiş bol bol Ya soğuk duşu. suya gireceğiz tamam Ilık olamaz mı kaç derece soğuk su bir kere çok. Evet kime göre soğuk bana mesela çok soğuk şey sıcak gibi. kavramı değil ellerini açacaksa. Ellerinden böyle açtı, konuş. Açtı. yani şey gibi oluyor sanki bir bir şey varmış gibi ya. Yani. Tipleme gibi oluyorsun hakikaten. E, cilde mi so, uygulanan soğuk cilde su, demiş, su Cilde, cilde demiş, mi Cilde demiş cilde. <gülüyor> kanım Keşke bir düğmeyle başka bir radyoya geçirmiştik biz de. <gülüyor> Şimdi TRT FM'de olsaydım ne güzel bir şarkı çalardım lan burada. Kalbe dönüşünü hızlandırır. Neyin? Kanın. Kanın. Kan pompalıyor çünkü orada. Bakıyorum böyle hop kan pompalanıyor. O ne pompaydı be. Sabah ve akşam saatlerinde bacaklarınızı... Soğuk duş yapıyorlar. bacak yani. Hakikaten ya sanki şorta geziyorsun, böyle dereler veya şeyde alnıda oturuyorsun. baş baş <gülüyor> başka. Baş baş <gülüyor> ne ne Apartman yapalım abi? Apartman dairesindesin yani her seferinde. Bir kurtulmak için istekli misin değil misin? Yani kolay çirkin, şeyler çirkin. söylenmiyor. Paçaları şirkin almış adamlar eşofunu çekmiş böyle lastiğini diz altına kadar çekmiş. Öyle bir, bir şey, şey yok. Öyle falan. bir şey yok. Bol giysiler giyeceksin böyle. Daptar. Böyle sıkı yani. Daktayl yani. Daktayl gibi elbiseler, kıyafetler giymeyecek. Yani benim zarpot giymem yas Bence çok hoş. Çünkü <gülüyor> bana dark, değil bilmiyorum ama barın, çok hoş Çok yakışıyor. Hafif topuklu ayakkabılar. Aa, tamam güzel. Topukludan asla vazgeçmem. Hafif bak. topuklu ayakkabı giymek gerektirir ama çok yüksek topuklu ayakkabılar da kullanmayın demiş. Lütfen. Ben size biraz net vereyim. 5 santimden yüksek. Ben zaten ona çok dikkat ediyorum. İfrata girer diyorsun. <gülüyor> Olmamalıdır demiş. Zira zaten oktay boyumuz uzun ya. Evet. 5 santimden uzun giydiğimiz zaman hakikaten katana gibi geziyoruz. Değil mi geceyim? <gülüyor> Modern sabahlar modern sabahlar. Modern sabahlar İyi kalpli insanlar Modern Sabahlar'ın son dakikaları buyursunlar efendim. Son esprileriniz varsa yapacağınız zaman bu zamandır. Son bir haber var. Ee, heyecanla bekleniyor. David Beckham'ın şövalye olup olmayacağı. Kraliçe Elizabeth'in önüne gitti ee, bu teklif. teklif. Şövalye... Kararname gibi bir şey mi? Kanun hükmünde kararname ee, gibi bir şey. Kraliçe Elizabeth bu ay içinde bu teklifi değerlendirmeye alacak. E, nişan? Kim o şey mi? Sörüler Derneği falan gibi bir şey mi adaylar Onu belirliyor? Onu kim veriyor bilmiyorum ya o teklifi. Hmm. Velsin mi vermesin mi? Daha bir doğrusu şövalye şey ki, olsun mu? Bir yani bir rakibi var mı yoksa sadece yani David Beckham'a verip verek mi diye mi gidiyor? Tabii öyle gidiyor. Yani yoksa, yoksa, şey yoksa internet oylaması mi? falan yok değil mi? Yok öyle bir şey yok. Sadece hmm. kraliçe ve kraliçenin değer verdiği yakınındaki kişilere soruyor. Çok seviyormuş. Yani, verek mi diye soruluyor. Tabii. Yapalım, Buna şövalyeli tamam yani, verek yani. mi? E tabi şövalyelik için o, o kavramlardır. Zaten bir kendisinin onur nişanı var biliyorsunuz. Onur nişanı ne? O da kırmızı kurdele gibi bir şey kırmızı mi? Kırmızı kurdele. Çok aferin sana. Ucunda Onda böyle varım. bir şey. Maşallah yazıyor. Maşallah yazıyor. Yani işte. Ona İng çok dikkatli İngilizce bakar. maşallah yazıyor. Çok dikkatli bakman lazım ama. Bayağı dikkatli bakman lazım bu maşallah görmek için. Futbolu bıraktıktan sonra yardım işlerine kendini vermişti biliyorsunuz. 38 yaşındaki. David Beckham. David Beckham şövalyelik unvanı için ben o da keksine heyecanlı. Ya. Bence de evet. Ama ediyorum. gerçi şövalyelik için de bence bir kırkı bulsun ya. Böyle yani hiç bak şöyle Sean Connery, da doğru. Sir Sean Connery Sir Elton John Şövalye S olunca Sir mi oluyor direkt? Tabii Sir oluyor. Sir Sting, Kik Sting yani hiç Sir değil onun göstermiyor. Sirlüğünü göstermemesi. Niye gösterdi herhalde. ya şeye da, da, Dustin Hoffman'un çamurla <gülüyor> berendiğinde aldılar onu zaten. Evet sördüm. çamur banyosuna şey yaptılar, oradan <gülüyor> geri aldı. Bana bir sor daha söyleyeyim ya, sor. Alex Ferguson, Ferguson var. var ondan. Serving makiyalım var yani <gülüyor> falanlar filanlar yani çok, neler, neler. Çok çok sir var, çok çok sir sir. var. Hepsinin ortak özelliği de belli yaşın üzerinde. Yani şimdi olması. sadece unvan olunca rahat rahat veriliyor. Bir de toprak versin, Lord yapsın. Yani bak Ege'nin kuru güzel. kuru söyledi, kim ne yapsın? Koca yani? İngiltere yani hepimize yeter ben öyle düşünüyorum. At veriliyor mu acaba şövalye verilince? Şövalye ünvanı at. verilince. Çünkü atsız şövalye olmaz bence. Topraksız Tabii. şövalyeler var. Şöval şövalyeler öyle. var. Bunlar hep Topraksız olur, atsız da olur. Öyle. Topraksız ya bir Yaya şövalye derecede. dediğimiz bir şey var artık o. Eskiden de. Nasıl? Olur mu ya başında... esas şeyi aa şövalye. O soruda da verilmişti yani. <gülüyor> <gülüyor> o soruda da uzun uzun tanımla attı. Atsız şövalye. İşte atsız. Sen dedin süvari. Hayır, evet. Öyle desen sen tamam. Suvari suvari bir mesleği yok. Canım suvari dediğin şey o bir topluluk. Yani dedi çok... ya bu el... genç süvariler. Genç süvariler. Genç süvarler mesela cümle şey. içinde kullanan genç süvarler. Partide <gülüyor> genç süvariler rahatsız mesela. <gülüyor> mesela ya onlar hep böyle şeyler. Ya bence verilmesin bir iki bence... senesi daha var onun bir olması lazım bir kırk, en azından bir kırkını geçsin çünkü... Şimdi doğru kraliçe şey dese bu yaşta verirsek bozar kendini dese Bir de genç yaşında sörlüğe kavuşunca ne oldum delisi olur 3 yıl sonra sörlük biter onun kafasında Bir lordluk bir düklük bir şeylik peşine bir prenslik peşine düşer yarın öbür gün kraliyet ailesinin başına bela olur Aa, bak, Der ki ben göndermiş. bunu der ki ben istiyorum der ben kral olacağım der yani o yani büyük sorun yarışarlar hiç gerek yok bence yavaş yavaş tırmansın basamakları. Haluk Bey bak ne demiş. İlk başta demiş. Eskiden demiş bunun bir ritüeli vardı. Ee, bayağı kılıç da seni o, şövalye ilan ediyorum. Evet, Değil mi? O, evet. On, ondan bahsetmiş. Ee, ritüeli vardı demiş. Bayağı yaşamış gibi de anlatmış Haluk Bey. Kılıç, kalkan ve mifer olmadan e, zırhla beraber e, diz çöker. İşte o şeyi e, seremoniyi anlatıyor. Sonra bir efendisi varmış. İki defa omzuna bir defa bir da, de başına evet, başına dokunup e, bir şeyler söylerdi diyerek. In the name of God falan filan diye başlayan bir şey var ya. Şövalye ilan ediyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Uğurlu uğurlu hatta böyle şey vardı. Hayırlı. Geçtik e, parkında. Şövalye ilan töreni vardı. Hayırlı olsun işte. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ben de çizgi filmden hatırlıyorum Seni şövalye ilan ediyorum Seni Senin... ilan... O çok meşhur bölümdür Seni o da Seni Lord ilan ediyorum Seni, Seni her ilan şey diyorum. ilan ediyorum evet. Evet. Box Bunny'de miydi Box o? Deydi. Box Bunny'deydi Box Bunny'nin en güzel bölümü, bölümü Bölümüydü Öğretici bölümü Oradan hatırlıyorum Kendisine başarılar diliyoruz David Beckham'a Beklesin İyi şanslar diliyoruz hakikaten de Herkese nasip olsun Herkesin şövalye olabildiği bir ortamda Değil mi? Ne kadar güzel Sırf İngilizleri bari. mi şövalye yapıyorlar? Olur mu canım ne alakası var? Hmm. Ben o kadar. Hemen yani ortadan ben uzaklaştım. Şey Olur mu ne alakası var dedi ve bir şey daha bekleniyor sanırım. Şöyle ki e, tabii ki bir ucunun İngiliz, İngiliz olması <gülüyor> iyi bir şey. En <gülüyor> az İngilizce bilmesi. Yani, yani. Evet yani orta, akıcı düzey, orta düzeyde ben İngilizce. Ben şöyle İngilizce. karşısına çıkınca. Ya yani şovay gelilik şansımız var lazım. mı? Var. Yani sen Bornavı Anadolu'ya Kağıt sunar... üstünde mi var şu an? Hay, kağıt üstünde değil. Orada bir önce bunların tuz, ama tuz diyorum ya yani şey sınavı. Eee şövalyeliyeye geçiş. Yok ya, dil sınavı var. Ne deniyordu ona? TOEFL. To YDS mi falan? Yani ha, YDS ya da onun gibi TOEFL gibi bir şeye giriyorsun. Onu geçersen ilk şart İngilizcesi zaten... yeterli e zaten. Çünkü yani kılıçın karşısında lalol bir şey sorar. <gülüyor> Okey, bir de yani kılıçla geliyor şövalyenin. İngilizce bilmeyen adam ne yapıyor? bunu? kesecek mi e Yani Ya tabii orada bir yani en azından en kendi azından derdine. Töreni Tuvaleti... anlayacak kadar. Törende sıkıştın. Kabahatin geldi. <gülüyor> yani İngiliz onu da düşünmek zorunda. Kraliçe'nin karşısında kaçırdın yani. Ben... E... Ya ulan kaç kişi kraliçe'nin karşısında... <gülüyor> Heyecan. Karşısına... Heyecan. Kaçırırsın abi olur. Bir de orada şövalye elbisesiyle diyor zırhın altından sızma olur. Ben e, bu arada siz güzel değerlendirmenizi yaparken ben şövalye olmak için gerekli şartlar diye bir şey yazıyorum. Şartname vardır orada. Çünkü benim yani şey diye tahmin ediyorum İngilizler hep İngilizleri şövalye yapar. Evet. En az yani... 6 ay geçerlilik süresi olan İngiliz vizesi ki Ehliyet. Ehliyet. Ehliyet. demiş. Bir tane silah. Bir silah. Ee, silah dediğimiz her şey silah olarak. Kendi yani Ateşli olmasına gerek yok. Mesela bir kalemi de silah olarak benim silahım, en önemli silahım kalemimdir. Benim de dilimdir mesela. Benim de akılımdır. Bak ne güzel. Evet. Eğitim e, şart olması gerekiyor. Eğitim ne istiyorlar? Üniversite 7 yaşındayken e, babasının evinde e, çalışmaya ve eğitim almaya başlıyor. Ya şövalye olarak ki. yetiştirilecek olan bir erkekçi. Yani 7 yaşındayken başlaman gerekiyor. 7 yaş şartı var anladım sınırlı. Sonra hey. hey, yağberlik yapıyorsun hey galiba. Ondan sonra e, Almanya'da da varmış bu arada şövalyelik. Ee, Biz Alman şövalyeyiz. Bizimki biraz daha kıymetlidir. Orada da aynı şekilde kalkan veya zırhın olması gerekiyor. Çeşit çeşit şeyler var yani. Abi, o yani, şey, yani o zaman şöyle mi? Şövalye zırh ve kalkanını kendi temin edecek diye bir maddesi mi <gülüyor> bu? E doğru abi. Şövalye... Zırh dağıtılmıyor mu diye şey oldu. <gülüyor> Herkes zannedecek ki şövalyelikte akıyor bilmem <gülüyor> Öyle değil. Şövalyelikte de aslında biraz hani dar gelirdi adam sonuçta. Ama sanat, iş, siyaset, spor her alandan üstün hizmetlerde bulunmuş e, kişi olman gerekiyor. Yani öyle bir e, Hepsinde şey de yok. güzel hizmetleri mi oldu? iş siyaset olsun. Bu kadarını spor söyleyebiliriz. Hepimizin vallahi güzel güzel hizmetleri var. İnşallah kraliçe en güzel şekilde değerlendirecektir. Kimin hak ettiğini, kimin hak etmediğini. En iyi Kralicebilecek. Kraliçe... Edmund Hillary kimdi ya? Şey mi? Dağcı olan mıydı Edmund... O da sorulur. O da değerli sana. bir abimiz. Tebrik ediyorum şunu. Dağ, dağcı olan değil mi? Dağcı. Zirveye yani. ulaşan. Zirve o değil miydi? O, o olsun ya. Sen istiyorsan o olsun. Benim için hiç sıkıntı yok. Ben ona bir bakayım sonra yarın tekrar gelelim mi? Öyle yapalım. En güzeli o. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın sabah tekrar buluşacak olmanın umudu var yüreğimizde. Ve güzel bir şarkı da ağzınızda hoş bir tat bıraksın diye Black Keys'den geliyor. Lonely Boy 103.1 Radio 3'de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar